Ya İlahel Alemin, zahir ve batınımızı iman ve Kur'an nurlarıyla minevver eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Rıza-i şerifini tahsil istikametimizdeki işlerimizde bilhassa bizleri muvaffak eylem. Şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylem. Hümnemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiâb ve serfiraz eylem. Amin. Amin. Bu Hormat-ı Seyyid-i Nurselîn Velhamdülillâhi rabbil <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak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 İrfanın izanın aydın alemine getirir. Binaa alih imanla imansızlık birbirinden kat hatlarla ayrılmış gece-gündüz gibidir. Kış yaz gibidir. Dünya ve ukuba gibidir. Binaa insan duygusuyla, düşüncesiyle, tasavvuruyla, gecesiyle ve gündüzüyle farklı bir hayat yaşar. Zengin bir hayat yaşar. Aydın bir hayat yaşar, her şeyi berrak ve düptürdüdür. durudur. bir küfrüyle karanlık bir hayat yaşar. Miskince bir hayat yaşar. Allah'a yakın olanlarsa tekme tokat altından, kendilerine kalkıbinen yumruklar altından, başlarına kalkıbinen tekmeler altından vur çiğne ez fakat bir lafsa beni dinle. Sana la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyedir. Vicdanın bununla hüzura kavuşacak. Umumi ve içtimai huzursuzluktan kurtulacaksın. Artık sokakta dolaşıp bunharlık yapmayacaksın. Başkalarının hukukuna tecavüz etmeyeceksin. Sulh-ü umuminin sırlı anahtarı budur. Beşer sulh ve saadetinin sırlı anahtarı budur. Umumi huzura giden yol bununla açılır. La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah. Ölürken cennet kapıları bununla açılır, sırattan bununla geçilir, cennet kapısına varınca ba ve bu bahçelerde revn aktarlığıyla bununla sizi idar eder. La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah. Bu tatlı kelimeye davet. Ve bu tatlı kelimeye davet maşeri vicdanına makettir. Umum hüsnü kabul gösteriyor. Kafir alabildiğine küfrü içinde, mü'min alabildiğine imanı içinde birbirinden tefrik ve temyiz ediliyor. Ayrılıyor, herkes kendi vadisinde yerini alıyor. Herkes kendisine yakışır işleri yapmaya çalışıyor. Biri Allah'ın yüce adını bayraklaştırıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında el pençe, divan duruyor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 Buna saik ve sebep sadece küfürdür. Yalnız mahal itibarıyla kokuşma keyfiyeti başkadır. Birisi ekşim tırak kokar, birisi mide bulandırıcı mahiyette kokar. Ama mutlaka Allah'tan kopan herkes kokar. Onun içindir ki nesin talalet ve tuyanının temelinde, taşkınlığının ve netice itibarıyla husranının temelinde onun Allah'tan koparılması vardır.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 Olmaya başladığını ifade etmek yeri gelmeden, mevsimi gelmeden söz ifade etme olacağından ötürü ben asıl size arz etmeyi düşündüğüm ususu arz ettikten sonra ona intikal edeceğim muhterem Müslümanlar. Devri resaletpenahide de günümüzde ona doğru gidilen değişme olmaya başladığı an aynı şeyler cereyan ediyordu. Değişme oluyordu. Herkes beytullah'a giriyordu.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 Ama biri bütün kevn mekanı aşan mabudu mutlaka karşı kulluğunu arz ediyordu. Kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, İyyâka na'budu ve iyyâka diyordu. Öbürü de ey Hübel, tanrılar tanrısı, ey bilmem ne tanrıçeler tanrıçesi beni muvaffak et diyordu Beytullah'tan. Binaenaleyh giriş birdi ama noktayı nazarlar, mülahazalar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 Yepyeni bir dünyayı kurmanın rüknü haline geliyordu. Ben artık kendi dünyamı kuracağım diyordu. Evvela şahsi hayatımdan. Artık bu hayatta taşlar, tuşlar yok. Artık bu hayatta latlar, uzalar, menatlar yok. Artık bu hayata bir biteviye Allah hakim olmuştur. Bu hayata Allah'ı hakim kılacak. Gönlüme Allah'a imanı oturtacak.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 Ve bunlar aşk ve vecd adamı halindedirler. Allah'a amt ve olsun. Ben bir hutbe okumuş olmayayım ki, minberin sağında, solunda, karşısında, 11 yaşından 20 yaşına kadar kırıklarla hutbe dinleyen delikanlıları görmüş olmayayım. Bu ise gelecek adına, Hz. Muhammed'in yolunda büyük beşaretler vadedici bir husustur. İşte devr-i risalet benayede de bu hava vardır. İçinizde emsali bulunan gençler ve delikanlar gibi, Saad bin Abi Wakas gibi, Zubeyir bin Al gibi, daha 13, 14, 15 yaşında kimseler Mefkari Mevcuta Efendimizin yanında yerlerini alıyorlardı. Ana ve babasını terk ediyordu. Ana ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım. Baba ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım diyor.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 Nihayet bunlarla beni sindiremeyeceğini anlayacağım. 10 günde aç bıraksam ölecek fakat dönmeyecek bunu anlayacağım. Anasına karşı refik ve şefik isterini tarik yolunu seçti. Bu defa kendisi aç durmaya başladı Hindular gibi. Bu defa kendisi yemek yemiyordu. Eve girdim bir gün ben sararmış ayaklarının takatı kesilmiş. Dininden dönmezsem yemek yemeyeceğim diyordu.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 Altı kişiydi bunlar. Her derde isimleri derman olabilecek altı kişi. On üç senedir kabile kabile dolaşan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselama dıştan buyurun gelin diyebilecek altı kişiydi. Konuştu efendimiz bunlarla. Mubarek sözleri işlerine yatı verdin. Çiftçilik yapıyorlardı bunlar. Dedi ki işlerinden bir tanesi sana bir eder, elini sıkar.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 bu mevzuda bizim ümidimizin tomurcukları oldu. Onlara baktıkça istikbala ümit vadeden istikbala ümitle bakabiliyor ve içimizi huzurla, sürurla dolduruyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerim içinde yaşadığımız Cuma hürmetine, Eşref-i Zahat'e denk getirerek üç asır evvel yere atılmış Kur'an-ı beyanı, başlara tac edebileceğimiz günü bize göstersin.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 Mus'ab sonra da Medine-i Münevvere'ye gidip, Resul ü Ekrem'in davası istikametinde irşat ve tebliğ vazifetini yapmaktadır. Medine'ye gider. Bir sene Medine-i Münevvere'de kalır, arkadaşlarından dinliyoruz, zira kendisi gül devrini göremedim. İki sene, üç sene irşat vazifeti yaptı. Bedir'de Resul ü Ekrem'in yanında bulundu. Uhud'da da yanında olayım ya Resûlallah dedi. Yirmi iki yaşında vardı yoktu. Bıyıkları henüz serliyordu, kılık ve kıyafetiyle Resulullah'a çok benziyordu. Allah Resûlü Uhud da cübbesini çıkarıp sırtına giydiriyor, giydiriyor. şu bu senin sırtında dursun diyordu. O da şeref saydı o cübbeyi sırtında taşıyordu. Allah Resûlü'nü şehit etmeye gelen i̇bn Kamia, Kami'e, şehit ettim diye musab bu diyordu. Seve seve kolunu veriyordu. Tak koluna inip kalkan kılıç darbesi karşısında,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 ya Resulallah ne yapalım dediler, vücudu kapanmıyor, canım çıksın, yumuşak döşeklerde yatan Musab'ın vücudu kefen bulamıyordu, ne yapalım Ya Resulallah? Avret yerini kapayın, baş ayakları açıkta kalsın diyordu. Ve o gün Musab'ın yerine onun kılıcı elinde elinde bir melek, resul Ekrem'in önünde akşama kadar savaşıyordu, Hilye sahibi Abu Nuaym naklediyordu. İkindiye doğru güneş kurup ederken Resulullah hala Musab'ın savaştığını zannediyor. Musab deyince ben Musab değilim diyor. Musab ta sabahtan vefat etmişti. Musab sabahtan doğranıp gitmişti. Canı kalmıştı onu da Allah yolunda vermişti. İnanan insan hayat ve hayata ait her şeyi istihkar etme, akir görme yoluna giriyor. İnanan insan İnandığı Rabbi'ye Celle huzuruna irtika etmek için kolu kanadı engel teşkil ediyorsa, füzenin yükselişinde kaydettiği durumlar gibi kolunu, kanadını, ayağını, bacağını bırakıyordu Allah'a doğru yükseliyor. Ve bununla inanmayan insandan ayrılıyor. Yarım inanan insandan ayrılıyor. Her türlü miskinliği, uyuşukluğu bırakıyor Allah'ı anlatmak için mahalikem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 Yine de edemedim. Ama daha evvel tohum atanlar vardı. Tohum atıp da gidenler vardı. Sulayıp arka açıp içimizden çekilenler. Musa bin Ümeyr gibi işin gecesinde kurup edenler vardı. Çilesini çekip gül devrini görmeyenler vardı. Kendilerinden 25-30 sene sonra zemin yüzü bahar eda yeşermeye başladı. Ve biziliklerimize kadar bugün onu duyuyoruz. Şu hıçkırıkları boşa çıkarmayacaktır Allah. Şu amide işlerden ötürü Allah bu ve haybette bırakmayacaktır denzimizdik. 3 asırdan sonra hesabı kâfın uyanması gibi uyanacak. Memleketimizdeki bütün değer hükümlerine sahip çıkacak. Kıymetlerimize sahip çıkacak. Bir Medine devrini yeniden ihya edeceğiz. Allah'ın lutu keremiyle, Resulullah'ın şefaatleriyle Allah sizi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 İman ve imansızlıktaki farklı durum, iman ettikten sonra insan cismiyle, ruhiyle değişmesi hususun bunu tavzih edebilecek, misallendirecek, müşaheslik kaidesini oturtacak misal artı edecek. Efendimiz ilk bid'at bir davayı başlatmamıştır. Onun başlattığı dava Safiyyullah Hazreti Adem ile başlamıştır. O dava Nuh'la vapura binmiştir.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 yüzünden sizi hakem olarak yaratan Hazreti Allah o başı çiğnetmeyecek ve sizi aziz kılacaktır. İnanan insan işte bu yola girmiş, tebettül vermiş çok seri kaç transformizmi birden yaşamak suretiyle öyle bir hal değiştirmiş ki cismaniyetiyle beraber melek olmuştur. Seyyidina Hazreti Musa'nın huzurundayız. Zehre bazar orada bulunuyor.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 Hüzura gelen, iki büklüm olan, kula kulluk yapan, beşer karşısında eğilen, zelil ve sefil bir durum ihsar eden sihirbazlar da vardır. Allah'a imanın verdiği ihtişamla, yüce dağlar gibi bükülmez bir bel olarak, Seyyidina Hazreti Musa orada olduğu gibi, Firavun karşısında iki büklüm eğilen, Allah yerine Firavun'a secde eden sihirbazlar da vardır orada. biizzet Firavun.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 Ben size izin vermeden ona iman mı ediyorsunuz? O belki sizin büyüğünüz ve bu sehri de size öğretti. لَوْ قَصْتَ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ Dehşet salacak tehditler savuruyor. Kollarınızı kesecek, bacaklarınızı koparacak, çaprazvari elden koldan sizi mahrum edecek, devam ediyor. Sonra hurma kütüklerine sizi asacağım. Bana sormadan nasıl tübillah dersiniz?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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yer yer temas edip anlattığı bir hutul. Ama mevzuu çeşitli girizgahlarla belki başka vadilere götürdüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zalatu man kunna fihi veced halavete en yekuna Allahu ve Resulu ahabba ileyhi mimma zawahuma ve ay yuhibbu al-mer'a la yuhibbu illa lillah. Van yekra an yauda fil Üç şey vardır ki bir insanda bulunursa imanın tadını tadmıştır. Cenab-ı Hak cennet nimetlerinden lezzetli bu şeyi insanlarımıza tattırsın. Talazummen kunnatihi iman İmanın tadını tadmıştır. Ölçü budur. Kim imanın tadını tat ben nasıl kendime bakacağım acaba imanın tadını tattın mı? Ölçü veriyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. En yakun Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma <gülüyor> Allah ve Resul'unun onlardan gayri her şeyin üstünde sever imanın tadını tadan. Allah ve Resuluna tercih edeceği bir şey yoktur. Allah ve Resul'ün önüne geçireceği bir şey yoktur.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 Ne zaman bir yerde kolumu kanadıma atıp sana uçacağım? Ne zaman sana doğru gelirken, bir Ağustos böceği gibi, seni terennümede ede çat diye çatlayıp, bir ağacın başında sana vasıl olacağım? İşte bunu sanında duyacaksın. O zaman imanın tadını tatmış olursun. Bu duyguyu içinde geliştireceksin. Serencamesi çok geniş ve çok su götüren bir hamurdur. Cenab-ı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 Kusurluyuz, suçluyuz, Allah bizi herkesle beraber affeylesin. Ashabını bir lahza terk etmiyor, davetlere icabet etmiyor. Mazi yazarları bize şunu naklediyorlar. hane saadetlerinde, elinde ve avucundaki her şeyi dağıtmış, aç beklerken, kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendisi. Cihanın efendisi yiyecek bir şey bulamadığından ötürü, Ağaç susuz, ağaç bir ilaç evde beklerken kapısı çalınıyor Mefkari Mevcudat Efendimiz'in. Kapı açılınca içeriye nur insan, Sıddık-ı Ekber giriyor. O hanenin kayınpederi, Allah Resulü'nün nebilerden sonra en aziz tuttuğu kendinden sonra halifesi Sıddık-ı Azam. Bu saatte niye ya Ebu Bekir, ya Resulallah evde yiyecek bir şey bulamadım ve zaten biliyorsun,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 Elde avuçta bir şey kalmamıştı. Söz uzayıp giderken kapı yine çalını verdi. Kapı açılınca söverlerden, eşiklerden içeriye girmeye sığmayan, manasıyla beraber mad maddi durumu ve cismaniyeti azim ve cesim olan Seyyidina Naomer içeriye girdi. Ya Ömer, bu saatte haneye buraya teşribin sebebi nedir?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 Beynimin kutuları içinde göklerde gezdiği gibi geziyor. Beynimin fakültelerini açıyor, hayat nef ediyor. Bu ruhla ve şuuru vereceksin ben Ve her şeyin üstünde seveceksin. İşte o zaman imanın tadını tatmış olacak. Neredesin demeyi tekrar etmemeliyim var mı? En yekunallahu ve rasuluhu habbe ileyhi ve yuhibbul mer'a la yuhibbuhu İmanın tadını tatmıştır kim? Möminleri Allah'tan ötürü seven, Yunus diliyle yarattığı yaratandan ötürü seven, Möminlere karşı saygılı olan, Bağrını açıp onları bağrına basan insan imanın tadını tatmıştır. Müminlere laf etmeyen, Onlara ters istikamete gitmeyen, Müminlerin gıybetinde bulunmayan imanın tadını tatmıştır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 Böyleydi ki Allah'a diz tutuyordu. Filipinler'de bir kafir bir mümine bir kurşun atmış. Öyle bir ah edeceksin ki arş azam ihtizaza gelecek. Afgan'da bir mümine kafir ve facir bir kurşun atmış. Öyle inleyeceksin ki melek, semek beraber inleyecek. Cihanın başka yerinde ayağına bir müminin diken batacak. Sana diken batmış gibi uykun kaçacak. Ya şu memleket satından.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 Ve üçüncüsü Allah Resulü buyuruyor. Ve en yekraha yauda fil kufr ba'de enaza Allah. Kema yekrahu an yauda fin Allah onu küfürden kurtarıp imana hidayet ettikten sonra yeniden küfür ve küfrana dönmeyi ateşe atılıyor gibi kerih görmedikten sonra imanın tadını tatmamıştır. Kerih görüyorsa imanın tadını tatmıştır. Elhamdülillah hepimiz iman ettik.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 Ya bizi buradan koparırlarsa, ya bir kere daha ayak altında kalırsak, eyyamın elinde melabe olursak, küfür ve bizi çiğner geçersem ya küfür kayyasına bir kere daha gidersek, endişesini içinde taşıyacaksın. Küfrü ve talaleti, inkâr ve ilhadı, yılanlarla çıyanlarla baş başa kalmak kadar keri göreceksin. Milletimin, İnsanlığımın vicdanına Cenab-ı Hak bunu duyursun. Mücrüm kardeşinizle beraber Kadir Gece Satim ailinde olan cemaatimizi Allah kadrini âli eylesin. Amin. Asırlardan beri Kadir Şinastığa uğramış Kur'an-ı Kerime, Kadir Şinastlar havası içinde sahip çıkmakla bizi tam Kadir Şinastlık semasına ilah eylesin. Amin. Evet biz böyle bir oluş ve tekevün Satim ailinde bulunuyoruz. Sözün hulasası ve özü budur. Şu birkaç gün içinde sizler gibi inşaallah Teala, Şerif ve Necip pek çok cemaatin karşısına çıktın. En sevmediğim şey konuşmak olmakla beraber itilerek cemaatin karşısına çıktın. Muhakkak ki bana her konuş, vazet dedikleri zaman, Peygamberimin kürsüsünde size hitap ederken, hilaf-i vaki beyanda bulunmadan Allah'a sığınırım ve dilim kurusun derim. Nasıl düşünmüşsem size öyle intikal ettiriyorum. Rabbim hayatımı kabzetsen de bir daha cemaatin karşısına çıkmatan. Bana hitap etmeye vaaz-ı bulunma ölüm gelir. Çünkü kendi kanaatıma göre 20-25 senedir vaaz nasihat ediyorum, ben cemaatimi aldattım zannediyorum. Diyorum ki sahabi konuşurken mahşeri vicdanda maket buluyordu. Evlerin şekli, barkların şekli değişiyordu.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 Daha kaç yerde sırtından tekme yemiş gibi, İçtimai hayatın mevceleri içine atılacak, Ve sonra bana konuş denecek orada, Ve çıkıp çatlak sesimle, Acayip ifadelerimle cemaatin kulaklarını tırmalayıcı laflar edeceğim, Bilemiyorum, Rabbim Rahimim, mübarek günlerde beni de sizi de bağışlatın. Bir hacaret, bir yük halinde sırtında taşıdığım şey, Eğer vizir ve vebal isem, Daha fazla beni yormasın, emanetini alsın, emanette emin kutsın,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 Ve onun için ses sonunda hiçbir tereddüde meydan vermeyecek bir edayla. Kesilmiş avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Resul Ekrem içinize kadar geldikten sonra 3-5 3-5 senelik geleceğiniz içinden istikbal imkılafları içinde değişmeler içinde küreye arzın her jümhurc olması içinden tabakatı beşer çapındaki çalkalanmalar içinden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 Günahkar ellerdir ama aşağıdan temiz eller kalkmaktadır. Ben onların duaları arasında kendi duamı sana takdim ediyorum. Bizleri dergâh-i nezâdiyetinde makbul eyle Ya Rabbi! Hayır. Aziz eyle Ya Rabbi! Hayır. Yapacağımız bütün hayırları birini bin eyle Ya Rabbi! Hayır. Üç asıllık gafleti sona erdirdiğin gibi, ecdada layık bir huviyetle, arz-ı idare etmeye bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi! Hayır. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام لله تعالى الفاتحة